Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim rehberliğinde Hazreti Adem'in hayatına, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in nasıl anlatıldığına bakmaya çalışıyoruz sizlerle beraber. Her ne kadar meridyen gençteki kardeşlerimiz bunu böyle peygamberler tarihi gibi iddialı bir başlıkla sunsalar da biz onu çok dar anlamda Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen ve hayatı hakkında bize bilgi verilen, yaşadıkları başından geçenler hakkında bilgi verilen peygamberlerle ve Kur Kerim, onların Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıldığıyla sınırlı tutuyoruz. Daha henüz Hz. Adem'le ilgili ayet-i kerimelerimizin tespit ettiğimiz ayet-i kerimelerimizin neredeyse yarısına gelmiş bulunduk aslında bakacak olursanız yani Hz. Adem'den bahseden ayetler onun yaratılışından ahlakından, başından geçenlerden bahsetmez düzeltiyorum, yaratılışından bahseder sadece, yani hayatından bahsetmez, dolayısıyla peygamberler tarihi içerisinde Hz. Adem'in yaşadıkları, neler gördü, neler geçti başından, onlar genellikle Kur'an-ı Kerim dışındaki kaynaklardan bize ulaşanlardır. Ağırlıklı olarak dediğim gibi Kur'an-ı Kerim bize o yaratılış sahnelerini anlatır. Aslında bunu yeri geldikçe hep söyledik, burada bize verilen mesaj da çok açıktır. Ee, nereden geldiğimizi, özümüzün, esasımızın ne olduğunu bilmek, dostumuzu, düşmanımızı, ezeli e, dostlarımızı, melekleri ve ezeli düşmanımız olan şeytanı tanımak ve bizim e, yaratılışımızdan gelen o bünyemizde yani e, e, özümüz, esasımız olan nefsi yapımızda ee, bu iki e, dost ve düşmana karşı ne gibi e, eğilimler taşıdığımızı e, anlamamıza yardım eden. Yani çok çok uzak bir hikayeyken bu aslında hepimize Belki de bütün peygamberlerden daha yakın bir hikaye Hazreti Adem'in yaratılışı. Çünkü orada bize bizim özümüz, esasımız anlatılmakta. Ve Nisan suresi birinci ayet-i kerimeyi en son sizinle konuşmuştuk. Yarısına kadar gelebildik. Bu ayet-i kerimede de bilhassa Hazreti Havva'nın isim verilmek sizin. Ee, i̇lk insanın ve onun eşinin yaratılışından ve onların çoğalmasından bahseden ayet-i kerime olduğu için de bize bir başka cepheden daha önemli bir e, bilgi veriyor. Hazreti yaratılışı yaratılışıyla ilgili. Ee, bir önceki yayınımızda söylemiştik. Arkadaşlar ayet-i kerimede iki defa ittegu emri geçiyor. Ee, birincisi ilk başta e, ittegu rabbekum. rabbinizde karşı e, takva sahibi olun. Özen gösterin, sakının, korunun, onun azabından, onun huzurunda hesap vermekten konuşmuştuk orada. E, i̇kinci emir ise vettekullah, Allah'tan sakının diyor. Biz henüz oraya gelemedik. Şimdi e, ayet-i esasının aslında takva, bize takvayı emrettiğini, ana fikrinin bu olduğunu ve neden takva sahibi olmalıyız? Neden Allah'ın azabına düşmekten, onun sevgisini kaybetmekten, onun huzurunda kaybedenlerden olmaktan neden sakınmalıyız? Neden bütün hayatımızı bu titizlikle, bu hassasiyetle, bu sorumlulukla geçirmeliyiz? Çünkü işte çünkü o öyle bir Rab ki, sizi bir erkekten, şey bir nefisten affedersiniz yarattı ve ondan da eşini yarattı ve o ikisinden de birçok kadınlar ve erkekler var etti. Yani sizin bütün varlığınızın mebdeyi, kaynağı, başlatıcısı, sizi var etmeyi dileyen o olduğu için olacaktı. Ee, Rabbimizin pek çok yönlerinden bize, mesela Allah-u Teala'nın neleri yarattığını düşünün. Yani bu evreni, kainatı, bildiğimiz, bilmediğimiz alemleri, cennetleri, cehennemleri, derece derece tabaka tabaka varlık alemini, melekleri, cinleri, pek çok değil mi varlık? Hatta insandan daha muazzam değil mi? Gezegenleri, yıldızları, bütün bu evreni yarattı ama burada... Bizim sakınmamız emredilirken bizi yaratmasından bahsedilmesi de ayrıca manidar. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz yerde nerede kalmıştık hatırlayalım. Ee, Elmanlı Hamdiyazır Merhum demişti ki tabiatta esas olan ıttırattır yani düzenliliktir tabiat kendi haline bırakıldığında e, o bulunduğu hal üzere devam eder ve her şartta da aynı sonuçları verir hatta böyle olmasaydı eğer buradan bilim e, türetemi, üretemeyeceğimizi söylemiştim insanlık olarak ve böyle değilse hiçbir şey değildir tabiat diyor bu yüzden kendi haline kalırsa ne topraktan insan ne de erkekten kadın var edilebilirdi. Eğer kendi haline bırakılacak olsaydı akla ilk gelen erkekten erkek yani çoğaltılacaksa eğer bir e, bölünme yoluyla veya başka bir yolla çoğalacaksa erkekten erkek olması gerekirdi. Efendim yine topraktan da insan meydana gelemezdi kendi haline bırakılacak olsaydı. Dolayısıyla tabiat mahza davası içinde bu tenevvü, bu çeşitlilik yani e, sırf tabiatın kendi mantığı içerisinde tabiatın işleyiş kuralları içerisinde kalacaksak eğer buraya bir yaratıcın muradını katmayacaksak buradan bu tenevvü kabili izah değildir. Yani bu çeşitliliği açıklayamazsınız diyor. Elmalı merhum. kudreti i Halika, şu burada bir alıntı yapıyorum Elmalı tefsirinden. kudreti Halika, tabiatın fevkinde terbiyevi bir tesir icat eden ve asarını halku istifa ile meydana getiren bir Rabbi aladır. Yani yaratıcı kudret Tabiatın da üzerinde terbi rap kelimesinin rap isminin gelişine tekrar bir işaret var burada. Terbiyevi bir tesir icad eden. Çünkü terbiye neydi? Rab oluşu neydi? Rabbimizin bir şeyi e, asıl temel maddesinden alıp halden hale halden hale halden hale geçirerek onu en mükemmel şekle ulaştırması dönüştürmesiydi. İşte Rab ismi Cenab-ı Hakk'ın aynı zamanda mesela Seyyid Kutup Merhum'da işte Mevdudi Kur'an'da dört terim kitabında bunların üzerinde durur. Rab ismi bu kainatı yaratıp bırakan mükemmel bir tanrı, kusursuz bir tanrı fakat kainatı yarattıktan sonra bir daha asla karışma çünkü bu kainat artık kendi kendine devam edebilir diyen deist yaratıcı e, anlayışına da aykırı. E, yani Rab Cenabı Hakk'ın öyle olmadığını, bizleri kendi haline, halimize bırakmadığımızı anlıyoruz Rab isminden. Ve asarını, eserlerini yani bu kudreti halikanın yani bu yaratıcı kudretin eserlerini halku istifa ile hem yaratıyor hem de aşama aşama ee, arkadaşlar seçimlerden geçirerek, eleyerek ve bir üst kademeye yükselterek Mustafa ismi de buradan geliyor. Arkadaşlar böyle nesiller boyunca seçilmiş demek. Her soyda o soyun en seçkin özellikleri seçilerek e, Efendimiz e, o soydan getirilmiş. Efendim işte böyle halku istifa ile yani hem yaratan hem de her kademede onu halden hale geçirerek en olumlu özelliklerini Efendim seçip bir sonraki nesle aktararak meydana getiren bir rabbi aladır. O halde tam manasıyla tabiat yoktur ve tabiat fikri bir mebdeyi ilmi olamaz tabiat yoktur derken yani yaratıcı anlamında ben öyle anlıyorum. Bu nedenle mücadet kıyası ilmi her zaman bir miyarı ilm olamıyor. Burası da çok önemli niye? Yani şimdi ne dedik biz deminden beri özetleyecek olursak arkadaşlar kendi kelimelerimizle hani en nasıl diyelim 5 yaşındaki çocuğun anlayacağı şekilde anlat derler ya o şekilde anlatacak olursak şunu demiş oluyoruz. Yani toprak kendi haline kalsaydı toprak olarak devam edecekti. Erkek kendi haline bırakılsaydı erkek olarak yaşayacaktı ve ondan olsa olsa bir erkek türeyebilirdi. Ama topraktan insan, erkekten kadın oluyorsa burada dışarıdan bir müdahale eden ve bunu böyle olmasını dileyen oradaki o kendi haline gidişata e, müdahale ederek onu dönüştüren bir muradı ilahi bir kudret. Hem, hem bir irade var hem de bir kudret var. İşte e, siz bu, bu iradeyi bu kudreti e, hesap dışı bıraktığınızda sadece tabiatın işleyiş kurallarından doğan ilmi prensipleri dikkate aldığınızda buradan hakikate ulaşamıyorsunuz. Miyari ilim olamıyor. Şimdi bu kadar söyleyince çok anlaşılmaz gibi geliyor. Nasıl yani gibi geliyor. Özellikle tabii yaratılıştan bahsediyoruz. Burayı da unutmayalım. Cereyan vukuat yani olayların cereyan ediş şekli akılları durduruyor. Çünkü kural dışılar var. Dışarıdan bir e, aklın, külli bir aklın, külli bir kudretin müdahalesi olmaksızın açıklayamayacağınız kural dışı haller var. Özellikle ilk yaratılış söz konusu olduğunda. Nitekim diyor, verdiği örnekten sonra doğrusu ben de tam olarak ne demek istediğini anladığımı düşünüyorum. İddialı olmayayım yine de. Efendim nitekim iblis de kıyasında böyle aldanmıştır. Yani iblis... Ee, o Cenab-ı Hakk'ın Adem'i meleklerden de üstün kılmasındaki sıra dışı hikmeti göremediği için normal şartlarda işte ben ateşten yaratıldım, o topraktan yaratıldı. toprak Ateş topraktan üstündür, o halde ben ondan üstünüm. Hani bu, bu kıyas son derece doğru çalışan bir kıyas. Ama neyi hesap edemedi? Orada Cenab-ı Hakk'ın muradını, Cenab-ı Hakk'ın o olaya müdahalesini ve kendisinin göremeyeceği bir fark meydana getirmesine Hazreti Adem de onu göremedi. Dolayısıyla arkadaşlar burada şöyle kutucuk içine aldığım bir cümlesi var Elmalı Hamdi yazı. Diyor ki merhumun akıllar mebde tesiri ne kendilerinde ne de tabiat eşyada yani mahlukatın, yani normal şartlardaki işleyişinde görmemeli hepsinin fevkinde Halık Teala'da görmelidir. Yani varlığın varlık sahasına çıkmadaki çıkmasındaki Te, e, tesiri ilk başlatan mebde tesir yoksa bir sebep sonuç zinciri var tabi tabiatın kendi kuralları içerisinde ama bunu en başta ilk başlatan ne kendileridir ne varlığın kendisidir ne eşyanın tabiatıdır yani tabiat kanunlarıdır hepsinin fevkinde bir, onu murad eden bir halık teala vardır diyor. Tabi buradan sonrası arkadaşlar daha detaylı bir şekilde e, efendim biyologların, e, müsbet bilimlerle uğraşanların, e, kozmologların efendim açıklamalarına muhtaç o, o, en azından o bilim dallarından e, elde edeceğimiz verilerle belki bu konuda daha ikna edici e, deliller veyahut da açıklamalar bulabiliriz kendimiz için. Biz gelelim manah fiyhimize. Yani bizim asıl konumuz neydi? Biz neyden bahsediyorduk arkadaşlar? Ve halaka minha zevciha. Bir tek nefisten sizi yarattı ve o nefisten de ve minha ondan da zevceha eşini yarattı. Şimdi geçen söylemiştim bir önceki podcast'te efendim burada ilk yaratılanın Adem olduğuna dair bir kayıt geçmez. Yani ayet-i kerimede Adem ismi geçmiyor. Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve onda o ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar çoğaltan Rabbinize karşı dikkatli olun, sakının, ona saygı duyun, itaatsizlikten sakının diyor ayet-i kerime bize. Fakat biz ilk yaratılanın diğer ayetlerden işte baştan beri zaten sizlerle okuduk Bakara suresinde, Araf suresinde, Kur'an-ı Kerim'in diğer yerlerinde de ilk yaratılan insanın Hazreti Adem olduğunu... Ve onun eşinin de Kur'an-ı Kerim'de Havva ismi geçmese de eşinin de Hazreti Havva olduğunu bildiğimiz için burada kastedilenin Adem ve Havva olduğunu düşünüyoruz. Farklı yorumlar da var. Geçen söylemiştim size bir önceki sohbetimizde. O farklı yorumları da merak edenler tefsir kitaplarından bakabilir. Hatta bazı meallerin dipnotlarında bile o farklı yorumlara rastlayabilirsiniz. Yani bu Adem midir? Yoksa insanın özü olan bir e, nefs midir? yani belki de cinsiyetsiz bilemiyoruz efendim e, ama büyük çoğunluk müfessirlerin çok büyük çoğunluğu burada kastedilen Hazreti Adem ve Havva olduğunu söylüyor. Eğer öyleyse arkadaşlar şimdi burada feminist bakış açısından ve diğer bakış açılarından e, efendim e, çatışmalı veyahut da Efendim bazı nasıl diyelim Kur'an-ı Kerime kendi ön kabullerinin penceresinden bakanlar için zor anlaşılır, zor kabul edilebilir bir ifade olmuş oluyor ayet-i kerimenin bu kısmı. O da nedir? allah Teala önce Adem'i yaratmıştır. Adem'den de eşini yani kadını yaratmıştır. Buna göre arkadaşlar... Elmalı da bunu söylüyor zaten çünkü o da bu konuya klasik bakıyor, klasik çizgide. E, erkek rüknü evvel, kadın rüknü saniyidir insan söz konusu olduğunda. Yani asıl olan, asıl ilk yaratılan, asıl burada yani ilk, menşe, öz, esas demek erkektir. Kadın onun, e, nasıl diyelim, ondan çoğalmış ikinci bir esastır. Bu çoğalma meselesinde ayet-i kerimede işte kaburga kemiğidir, şudur budur geçmez. Yani neresin Adem'in neresinden, nereden, bir vücudunun var, özel bir bölgesinden mi yoksa hani o nefisten başka bir nefis mi? Ayet-i kerimede buna dair bir bilgi yok. Bunu da konuşmuştuk bir önceki yayınımızda. Şahsen ben bu konuyu hiç mesele etmiyorum ama bu konuda hadis-i şerifler var. O hadis-i şerifleri de ulema arkadaşlar erkeğin kaburga, şey kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmış olmasının mecazi olduğunu kadını erkeksileştirmeye kalkmamak yani erkeklerin kadınlardan erkek gibi davranmasını beklememeleri, kendileri gibi düşünmelerini, kendileri gibi hayata bakmalarını beklememelerini onların mizacını onların yaratılışındaki farklılıkları dikkate almaları gerektiğini Efendimizin hatırlattığını söylerler ilgi duyan arkadaşlar o hadislerin açıklamalarına bakarlar. Şimdi arkadaşlar bir noktaya dikkatimizi çekiyor burada Elmalı Hamdi Yazır. Diyor ki bu ayeti kerime bize hani size geçen bir önceki sohbette de çok ısrarla söylemiştim. Bunu şimdi de birkaç kere söyledim baştan beri. Bir kere daha bu vesileyle tekrar etmiş olalım. Ayeti kerime bize Ademle havanın Havva'nın yaratılışını, Haber vermek için söylemiyor. Yani bakın ben sizi böyle yarattım diye bize bilgi veren bir e, formatta değil. Nasıl bir formatta? Kudreti Rabbaniye'ye delil olmak üzere öne sürüyor. Yani Rabbinizden sakının. o Çünkü o öyle bir Rabb ki, bak öyle bir Rabb ki, yani şimdi burada bir şey söyleyecek değil mi? Bizi hayrete düşürmesi lazım. Bizi hayranlığa düşürmesi lazım. Yani çünkü ben Rabbimden sakınmalıyım. Çünkü o şöyle bir Rab. İşte o Rabbin vasfını açıklayacağı zaman... Erkeği ve kadının yaratılışından bahsettiğini görüyoruz ayet kelimenin. Demek ki kudret-i rabbaniyenin eseridir. Bir erkekten bir nefisten onun eşi olan bir başka nefsi normal şartlarda birbirinin devamı olmayacak şekil iki varlığın birbirinden yaratılmış olmasına bir defa buna dikkatimizi çekiyor Elmalı Hamdiyazır. Ayrıca bir başka noktaya, asıl pratik yönüne şimdi geliyoruz bu ifadenin arkadaşlar. Bir başka noktaya daha dikkatimizi çekiyor. Diyor ki e, erkek ve kadının birbirinden yaratılmış olması, e, aynı, aynı nefisten çoğaltılmış olmaları e, zevciyet alakasının esasıdır. Yani kadın ve erkek cinsi arasındaki çekim, Cazibenin esası budur çünkü birbirlerinden geldiler, birbirlerinden koptular, birbirlerinden ayrıldılar. Burada Rum Suresi 21. ayet kelamayı size hatırlatmıştım. Şimdi tekrar onun yeri geldi. Aralarında vahdeti asliye ifade eden bir alakayı i nefsiye vardır. Yani nefisleri arasında öyle bir ilişki, öyle bir alaka vardır ki e, bu ikisi birbirini buldukları zaman bir vahdeti asliye meydana gelir. Yani tek bir, e, bir bütünleşme söz konusu olur. Ancak e, eşler birbirini bulduğu zaman e, insan oğlu kendisini tamamlanmış hisseder diyor. Efendim buradaki minha kaydı ve halaka minha zevciha'daki minha kaydıyla erkeğin takaddümünü ifade ederken, ifham ederken yani önce anlıyoruz ki hani erkek cinsi yaratıldı. Aslında buradaki ha hani erkeğe değil nefse gider ha zamire. O yüzden de işte az önce söylediğim bu e, adem midir yoksa bütün insanlığın esası olan bir nefis Ten mi bahsediliyor tartışmaları buralardan çıkıyor arkadaşlar detaylara girmiyorum. Aynı zamanda zev ceha mefhumuyla da kadının yaratılışı erkeği zevç yani erkeğin eşi olmak üzere kadın yaratıldığı için erkeği yalnızlıktan kurtarıyor kadın ve akametten kurtarıyor. Yani o kadın sayesinde nesli devam ediyor. Akamet soyun kesilmesi demek. Böylece kadının varlığının erkek için bir nimeti uzma olduğunu bize hatırlatıyor. Ayet-i Kerime diyor, bu ifade ediyor. Ve bu nimetin suistimal edilmemesi ve şükrünün eda olunması lüzumunu dahi bize işaret ediyor. Çünkü nasıl başladı? Vettekullah diye başladı. Yani Allah'tan sakının, öyle bir Allah ki size eşler verdi. Size kendi cinsinizden eşler verdi. O eşler sayesinde... If I'm him ünsiyet peyda ediyorsunuz o eksiklik duygunuz, yarım kalmışlık duygunuzu gideriyorsunuz hem soyunuz devam ediyor efendim dolayısıyla bu büyük bir nimettir, nimeti uzmadır ve suistimal edilmemesi ve şükrünün eda edilmesi gerekir bir de bu konuda Allah'tan sakınılması gerekir çünkü onu da söylemiştim bu Nisan suresi hem kadın erkek arasındaki ilişkilerden hem de akrabalar arası ilişkilerden bahseden bir sure yani ağırlıklı olarak bundan bahseden bir sure olduğu için efendim böyle bir ikazla başlamış oluyor. İnsanlar bu nimeti suistimale müsta'id bulunduklarından ayet-i kerime ittika emriyle başlıyor diyor. Yani insanlar bu karşı cinsin kendileri için bir nimet olmasını göremeyip onun şükrünü eda etmek lazım geldiğini göremeyip tam tersine özellikle tabi buradaki eee suistimal yani biraz hem cinslerimi kayıracak mıyım burada bilemiyorum kayırmamalıyım ee, efendim e, ama yetki otorite veyahut da güç kudret tarih boyunca hep erkekte olduğu için arkadaşlar bu istimal genellikle erkekten kadına doğru olmuş elbette erkekleri de is istimal eden kadınlar var ama çoğunlukla e, bütün toplumlarda tarih boyunca günümüzde de arkadaşlar bu istismar ve Kötü muamele daha çok güçlü olandan zayıf olana doğru olmuş. Ve burada allah Teala diyor, Elmanlı Hamdi yazır, güçlü olan tarafı yani erkeği kadının hukukuna riayet etme konusunda efendim sakındırıyor. Sonra ayet-i ikinci kısmı nasıldı? Vetteullahellezi <Sessizlik> Allah'tan korkun, Allah'tan sakının, Allah'ın azabından. Korunmaya bakın. Öyle Allah ki tesâ'elûne bihi vel erham. O Allah'ın adıyla ve o rahimlerden doğan akrabalık hakkı için birbirinizden bir şeyler istiyorsunuz. Yani birinden bir şey isterken Allah aşkına diyoruz veyahut da akrabalık hatırına sen benim amcam değil misin teyzem değil misin akrabalık hakkı için diyoruz işte insanlar birbirinden bir şey isterken bu ikisini kullandıkları için bu ikisini size yani hem yaratıcınız olması hasebiyle hem de sizi böyle bir yakınlık bir akrabalık içerisinde bir bağla birbirinize bağladığı için efendim Allah'tan sakının buradaki erham kelimesi hem kadında çocuk yatağı olan uzuv, uzuvdan uzuvun ismidir. Hem de akrabalık bağlarının ismidir. Sıla-i rahim de buradan geliyor. Ve diyor ki Elmalihamdi yazır burada arkadaşlar. Her halde, her halükarda yani rahim kelimesi meveddet, rahmet, şefkat ve rikkat işareti değil. Bunları hatırlatır bize rahim kelimesi. Yani ister akrabalık olsun, ister çocuğun büyüdüğü döl yatağı olsun. Hangisi yerine kullanırsak kullanalım. Rahim kelimesi bize dostluk, merhamet, şefkat, incelik hatırlatıyor. Bunları hatırlatır ve bunlar kadınlığın muktezai hilkati, yaratılışının gereği bulunduğu cihetle kadınlara rikkatü şefkatle muamele etmek şeref haysiyetleri, muktezai fıtratları muhafaza olunmak, şerefleri, haysiyetleri korunmalı. Muktezai fıtratları yaratılışlarının gereği olan e, hem konum arkadaşlar hem de o konuma uygun muamele muhafaza edilmeli. Tecavüzden ve suistimalden ve gaye izdivacı ihlal edecek münasebetsizliklerden. Yani onlara karşı her türlü saldırı, her türlü kötü muamele ve gayeyi izdivacı ihlal edecek münasebetsizlikler. Ne demek bu? Evliliğin gayesini arkadaşlar ihlal edecek, onun sınırlarını aşacak münasebetsiz davranışlardan korunulması gerekiyor kadın cinsinin. Evliliğin gayesi neydi? Tekrar Rum suresi 21. ayet-i kerimeye sizi gönderiyorum. Evliliğin gayesi huzurdur ve ehli beyt evladu iyal, alel umum, akraba ve taallukat hakkında da rikkati rahime yaraşan rakik ve cazibedar bir meveddet beslemek. Yani sadece kadına karşı değil, efendim, Bütün burada aslında arkadaşlar ayet-i kerime e, hem aile reisi olan hem de akrabalık bağlarının e, koruyucusu konumunda olan yani İslam'ın hem hukukuna hem ahlakına göre bütün akrabalık bağlarının hukuki sorumlulukları, detayları fıkıh kitaplarında olmak üzere ağırlıklı olarak erkeklerin üzerindedir. Yani birisi borcamı girmiş, birisi iflas mı etmiş, birisinin e, ailesinde huzursuzluk mı çıkmış, ne bileyim bir yanlışlıkla birini öldürmüş, büyük bir tazminatın altına mı girmiş veya işte bir e, halası, teyzesi, kardeşi, efendim e, eşini kaybetmiş, zor durumda mı kalmış veya evlenememiş, e, bakıma muhtaç olarak mı kalmış, bütün bunları korumak, himaye etmek, özellikle kadınlar kısmını yani erkek üzerine bir görev geleneksel e, İslami anlayışta efendim dolayısıyla bunlara karşı rakik ve cazibedar bir meveddet beslemek bir dostluk bir yakınlık bir sevgi beslemek ve bütün bunlarda yani bunları da niçin yapıyoruz muhabbetullah ile mehafetullahın hasılı demek olan ittikaullah esas ittihaz edilecek yani bütün bunları da ancak niçin yapabilirsin? Bu kadar dikkatli bir muameleye, bu kadar büyük bir sorumluluğun altına, bu kadar çok insanın hatırını, gönülünü, kalbini koruma, korumak, hukukunu korumak konusunda bu kadar çok sorumluluğun altına niçin giriyorsun? Çünkü ittikaullah var. Yani ayet-i kerime iki kere bize kendisinden korkmasını, korkmamızı Allah'a karşı takva sahibi olmamızı, hassas ve titiz davranmamızı, kullukta titizlik göstermemizi bize emretti. Peki ve ittikaullah nedir? Bu cümle çok şahane bence arkadaşlar. Muhabbetullah ile mehafetullahın hasılıdır ittikaullah diyor. Yani Allah korkusu, Allah daha doğrusu şöyle Allah'a karşı takva sahibi olmak, Allah'ı sevmek ve Allah'ı korkma, Allah'tan korkmanın sonucudur. Bir insanda Allah sevgisi varsa ve Allah korkusu varsa ve bunlar bir denge içerisinde bir arada çünkü ikisi bir arada olmalıdır. İkisinden birinin galip gelmesi bizi allah Teala hakkında yanılgıya sevk eder ve gereken kulluğu gösteremeyiz arkadaşlar. Ve, e, ümitle korku arasında olmamız için o denge halini hiç kaybetmememiz için Allah sevgisinin ve Allah korkusunun bir denge halinde bizim iç dünyamıza yerleşmiş olması lazım. Bunun doğal sonucu da yani bizim iç dünyamızda Allah sevgisi ve Allah korkusu yerleşmişse oradan Allah'a karşı takva sahibi olmak doğar bu kalpten. İşte bu takvayı esas alıp iyilik ve kötülük noktayı nazarından mülahaza olunmak ve binaenaleyh bu münasebatta ne erkeğin ne kadının hikmeti halkına ve gayeyi tenasüle muhalif olan yani onların yaratılış hikmetine ve e, insanların nes nesillerinin çoğalmasının gayesine muhalif olan hırs ve gurur nefsanileri ne de akrabanın emri ilahiye mugayir arzu ve temayülleri nazar itibara alınmayıp her hususta hükmü ilahi infaz edilmek lüzumu gösterilmiştir. Yani bu paragrafa bakarsanız arkadaşlar Elmal Lahm diye tefsirinden hakikaten hem kadın erkek arasındaki ilişkileri hem ailenin diğer yakın ailelerle, akrabalarla olan ilişkilerinin hangi zemin üzerinde, hangi ahlakla ve hangi gaye için yürütüleceğini nefis bir şekilde özetlemiş. Arkadaşlar eğer işte bir insanın kalbinde böyle bütün ilişkilerinin esası olan bütün ilişkilerini ona bakarak yürüteceği bir takva bir takva onun kalbinde varsa arkadaşlar ne erkeğin ne kadının hakkına geçilir hakkı yenilir ne de gaye itenazüle muhalif olan yani ailenin birliğin nesillerin peş peşe devamına muhalif olan hırs ve gurur efsanileri ne de akrabanın Allah'ın emrine ters düşen arzu ve temayülleri nazara itibara alınır. Bunların hiçbirisi nazara itibara alınmaz. Yani ben akrabalarımı koruyacağım, onlara karşı efendim dostluk besleyeceğim, onlara karşı borçlu olduğum hususlarda haklarına riayet edeceğim, sorumluluklarıma riayet edeceğim derken onların beni boynuma bir ip takıp Allah'ın emrinin dışına çıkarmalarına da razı olmayacağım yani. Çünkü takva ile yürüyecek bütün ilişkiler. Yani bütün elmalının şeyi bu, şablonu bu, ilişkileri oturttuğu şablon. Eğer diyor bu ayet kelime, kerime bu kadar takvayı vurguluyorsa demek ki buradan şunu anlıyoruz ki biz takvayı sadece ibadetler, sadece kişisel ahlak diye o alana hasretmeyelim asıl insan ilişkilerimiz kadın erkek arasındaki o en yakın en mahrem ilişki olmak üzere başta olmak üzere bütün akrabalarımızla olan ilişkilerimizi de takva esası üzerinden yürütelim böylece hem birbirimizin hukukuna efendim riayet etmekte zorluk çekmeyiz. Hem de o yakınlarımızın bizi istismar ederek Allah'ın emrinin dışına çıkarmalarına zemin vermemiş oluruz. Yani ne zalim oluruz ne mazlum oluruz. Ne zorba oluruz ne ezilen oluruz. Hangi şartla arkadaşlar ilişkilerimizi Takva ile yürüttüğümüz zaman. Ben bunu acizane şöyle e, yorumluyorum. İnşallah yanılmıyorumdur. Diyorum ki bizim bütün ilişkilerimiz arkadaşlar aslında Allah ile olan ilişkimizin tezahürleridir. Veyahut da tersi biz Allah ile ilişkimiz nasılsa diğer bütün ilişkilerimizi ona göre kurarız. İnşallah bu da e, anlaşılmıştır. Hülasa diyor. Sonuç olarak diyor Elmanlı Hamd yazır. İtteğu Rabbekum yani ayet kelimenin başındaki Rabbinizden sakının emri. Alelumum, insanlar beynindeki uhuvveti amenin ihlalinden. Çünkü devamında Rabbekum öyle bir Rab ki işte sizi şöyle şöyle yarattı demişti hatırlayın. Genel olarak insanlar arasındaki kardeşlik, genel kardeşlik. Hukukunun ihlalinden ve erkekle kadın beynindeki temayülat cinsiyenin yani bu iki cins arasındaki eğilimlerin suistimalinden bizi sakındırmaktadır. Ve Vetteullah diye gelen ve daha çok akrabalık bağlarına işaret eden ikinci ittika emri de aile ve akraba hukuk ve münasebetinin ihlalinden bizi sakındırmaktadır. Bunları içermektedir. Ve bunu da bir sebebe bağlamaktadır. Yani kadın ve erkek arasındaki ilişkilerde de Hukuku mütecaviz olmayın, hakkı, haddinizi aşmayın. Gaybu kadın ve erkeğin birbiri için yaratılmış olmasındaki e, gayelerin dışına çıkmayın. Bunun e, nerelere, nerelere nerelere işaret ettiğini görmeyi size bırakıyorum. Ve akrabalık ilişkilerinizde de takva üzere devam edin. Çünkü innallâhe kâne aleykum rakîbâ. Bunu da geçen bir önceki sohbette biraz daha detaylı anlatmıştım rakib ismini. Allah Teala sizin üzerinizde rakiptir. Yani bütün harekatınız onun tahtı murakabesindedir. Akvalinizden, efalinizden, niyetlerinizden hiçbiri ondan gizli kalamaz. Yani arkadaşlar Allah Teala bizi her an... Kalbimizle, zihnimizden geçirdiklerimizle, sözlerimiz, davranışlarımızla, niyetlerimizle her an murakabe edilmektedir. Bunların hepsi kaydedilmektedir. Biz eşimizle, dostumuzla, kardeşimizle, akrabamızla, evladımızla, ana babamızla münasebet halindeyken aslında Rabbimize olan bağlılığımızı Rabbimizin bize olan nasıl diyelim takd takdirine olan rızamızı efendim onun çizdiği sınırlara riayet edip etmediğimizi ortaya koymuş oluyoruz yani biz aslında insanlarla münasebet halinde değiliz o sırada Rabbimizle olan ilişkimizin insanlar üzerinden yürüdüğünü görüyoruz burada efendim e, takdiri olanla olmayanı da ayırt etmek gerekir onu da bir başka bahiste inşallah konuşuruz e, insanın efendim e, ana babasını ve evladını mesela hiçbir zaman reddedemeyeceğini ama ailede eğer hukuk e, hukuka riayet edilmiyorsa haklara riayet edilmiyorsa bir takım rahatsızlıklar efendim e, katlanamayacak noktaya gelmişse o mesela o ilişkiye son verebiliyoruz bu da neyi gösteriyor e, bana sorarsanız efendim boşanmanın caiz olması eşlerin birbiri için Allah'ın karşı konulmaz kaderi olmadığını gösteriyor. E, tabii ki boşanma sevinmeyen bir helal. E, Allah Teala'nın onu sevmediğini biliyoruz ama sonuçta helaldir. E, Asıl olan arkadaşlar e, evlilik devam ederken de ayrılırken de evlenirken de yani en baştan en sona kadar veya işte ecel gelene kadar diyelim efendim devam eden bir evlilik için söylüyorum her halükarda hukuka riayet etmek kimsenin hakkını çiğnememek efendim her ne yapıyorsak, evleniyorsak, ayrılıyorsak devam sürdürüyorsak vesaire her ne yapıyorsak bunu Allah'ın huzurunda yaptığımızı ve hepsinin bütün hal ve harekatımızın Allah Teala'nın murakabesinde geçtiğini bilmek ve ona göre bir mümine Allah'a inandığını söyleyen, onun huzuruna varacağına, iman ettiğini söyleyen bir mümine yakışır şekilde yaşamaktır. Ayet-i kerimeden biz Hazreti Adem'le ilgili ne öğrenmiş olduk arkadaşlar? Onun takdirini size bırakıyorum. Fakat son kez tekrar hatırlatayım. Kur'an yolu tefsirinden lütfen bu ayet-i kerimenin, tefsirini okuyunuz. Orada insanların çoğalmasının e, Hz. Adem'den ve Havva'dan e, Efendim e, nasıl oldu da çoğaldı oldu. Bunun bir cevabının yani kesin bir cevabının olmadığını bizim bilmediğimizi daha doğrusu. Fakat Kur'an-ı Kerim'e biz baktığımızda Allah Teala'nın e, isterse hiç anası babası olmayan bir insanı yaratabildiğini, isterse babası olmayan bir insan yarattığını, isterse yaşlı bir erkek ve kısır bir kadından bir çocuk meydana getirebildiğini, bunun peygamber kıssaları içerisinde çeşitli örneklerini biliyoruz. Hz. İsa, Hz. Adem ve Hz. Yahya olmak üzere çok çeşitli yaratma şekillerinden Kur'an-ı Kerim bize bahseder. Efendim orada Hz. Adem ve Havva'nın çocuklarının işte ikizlerin birbirleriyle, farklı batınlardaki ikizlerin birbirleriyle evlendikleri şeklindeki izahın sadece bir nasıl diyelim beşeri bir izah olduğunu bilelim arkadaşlar. Ne böyle bir ayet-i kerime var ne de böyle bizi ilzam edici yani başka türlü düşünmemizi engelleyici bir bilgi var. Allah'ın kudretinin eşsizliğini biliyoruz. Oradaki hikmet üzerine daha böyle ikili sohbetlerde inşallah çeşitli faraziyeler, neler var, teoriler onları da konuşma fırsatımız olur diye düşünüyorum. Benim size tavsiyem Arkadaşlar sonuçta sizin bu benim yaklaşımım tabii çok itibar etmeyebilirsiniz ama ben hayat boyu böyle baktım yani dini metinlere. Arkadaşlar sonuçta benim bu bilgiyi yani mesela Hz. Adem'in çocukları nasıl çoğaldı bilgisini öğrenmediğimde benim dindarlığımda, benim insanlığımda, benim ahlakımda, benim ilmi, e, yeterliliğimde bir eksiklik meydana gelecek mi? Benim hayatımda bir eksiklik meydana gelecek mi? Ben bunu bilmediğimde Allah'ın huzuruna eksik bir insan olarak mı çıkacağım? Arkadaşlar, hayır. O zaman Allah Teala da bu konuda kesin bir şey söylememişse o konuyu gaybi konular arasında bırakmak elbette imali fikir edebiliriz insan yani düşünce üretmekten e, alıkonulamaz ama düşünce üretirken de e, genel sınırlar içerisinde kalmaya dinin dini konularda bilhassa ama e, efendim ve bilhassa da e, kesin malumatımızın olmadığı gaybi konularda düşünce üretirken Allah'ın genel yasalarının sünnetullah dediğimiz yasaların dışına çıkmamaya da özen göstermek gerekir pekala bugünlük de bu kadar Arkadaşlar e, anlıyorum sizi yani şimdi biz ne öğrenmiş olduk diyorsunuz bakın böyle de konuşulabiliyor pek bir şey öğretmeden çok şey e, konuşmak e, maalesef bazen e, biz vaizlerin de yaptığı bir şey bir hata. E, fakat dediğim gibi bunlar e, arkadaşlar bize lazım olan kısımlarına odaklanmamız gereken konular. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir iki ayet kelime daha var. Hazreti Adem'den bahsedeceğimiz. İnşallah onları da en kısa zamanda birlikte müzakere ederiz. Hayırlı günler hepinize.